Buyodor Mihailoviç Dostoyevski 9 Mektuplu Roman Petrov İvaniç'ten Ivan Petrovic'e Saygıdeğer Beyefendi ve Aziz Dostum Ivan Petrovic Bugün artık 3 gün oldu. Aziz dostum, sizinle çok önemli bir konuyu görüşmek üzere, deyim yerindeyse can havliyle peşinizden koşturuyor ama hiçbir yerde sizi bulamıyorum. Karım dün akşam Semyon Alekseyiç'e misafirliğe gittiğimiz sırada sizinle ilgili küçük bir şaka yaptı. Tatiana Petrovna ile sizin ele avuca gelmez bir çift olduğunuzu söyledi. Evleneli 3 ay olmadı ama artık ocağınızı ihmal ediyorsunuz. Buna hep birlikte epey güldük. Size karşı kendimizi yakın hissettiğimiz için elbette. Ama şaka bir yana değerli dostum, siz bana zarar verdiniz. Semyon Alekseyic sizin kulüpte Birleşikler Cemiyeti'nin balosunda olduğunuzu söylemesin mi? Karımı Semyon Alekseyic'in eşiyle birlikte bırakıp Birleşikler Cemiyeti'nin balosuna koşturuyorum. Alay ve acı. Halime bir düşünün. Balodayım. Tek başınayım. Ve yanımda karım yok. Kapıcının orada karşılaştığım Ivan Andreiç beni yalnız görünce danslı toplantılara karşı bende ani bir heves uyandığı sonucuna vardı hemen. Ve kolumdan yakalayıp Birleşikler Cemiyeti'nde onu bunaltıklarını hiçbir yerde genç bir ruh bulmadığını, muhabbet çiçeğiyle paçuli kokusundan başının tuttuğunu söyleyerek beni zorla dans dersine sokmaya çabaladı. Ne sizi ne de Tatiana Petrovray'ı bulabildim. Ivan Andreiç sizin kesinlikle Alexander Tiyatrosu'nda akıldan belada olduğunuzu söyleyip yeminler etti. Aleksandr Tiyatrosu'na uçtum. Orada da yoktunuz. Bugün sabahleyin sizi Çistaganov'da bulmayı umdum. Ama orada da yoktunuz. Çistaganov Perepalkin'lere gönderiyor. Yine aynı şey. Kısacası tam bir işkence. Nasıl uğraşıp durdum. Varın siz düşünün. Şimdi size yazıyorum, başka çare yok. Bahsedeceğim konu öyle edebi bir konu değil, beni anlarsınız. Karşı karşıya olsak, size ayrıntısıyla açıklasam daha iyi olur. Ve bunu ne kadar erken yaparsak o kadar iyi. Bu yüzden sizden bugün Tatiana Petrona ile birlikte bana çaya ve akşam yemeğine gelmenizi rica ediyorum. Anna Mihallovnacığım sizinle görüşmekten büyük mutluluk duyacaktır. Gerçekten nasıl desem sizi görmeye can atıyoruz. Kısacası kıymetli dostum. İş kaleme, işte bu satırlara kaldı. Artık size kısmen sitem etmeyi ve hatta suçlamayı gerekli görüyorum aziz dostum. Görünüşte çok masumane olan, sizin başıma bela gelmesine yol açtığınız küçücük bir konuda. Habissiniz, siz vicdansızsınız. Geçen ayın ortalarına doğru evime bir tanıdığınızı yani Yevgeni Nikolayevic'i getirdiniz. Onu bana dostça ve tahmin edileceği üzere kutsal olan tavsiyenizle tanıttınız. Olayı mutlulukla karşıladım. Genç adamı kucaklayarak kabul ettim ve böylece ilmiği boğazıma geçirmiş oldum. İlmik ya da değil, iyi bir şaka denebilir buna. Şimdi yazarak beceriksiz bir şekilde açıklayamam ama sizden küçücük bir ricam olacak. Kötülüksever dost ve afbap. Siz bu genç delikanlının kulağına bir şekilde, incelikle, laf arasında sessizce başkentte bizim ev dışında birçok ev bulunduğunu fısıldama fırsatını bulamaz mısınız acaba? Mümkün değil mi dostum? Ahbabımız, Simon dediği gibi ayaklarınıza mı kapanalım? Görüştüğümüz zaman size her şeyi anlatacağım. Bu genç adamın söz gelimi düzgün görünüşünden ya da ruhsal niteliklerden yoksun olduğunu ya da herhangi bir şeyi rezil ettiğini söylemiyorum. Tersine, hatta biraz cana yakın ve sevimli. Ama bekleyin, göreceksiniz. Bu arada, eğer onunla karşılaşırsanız bir konuşun Tanrı aşkına, azizim. Bunu ben bizzat yapardım ama biliyorsunuz, karakterim böyle. Yapamıyorum, sırf o yüzden. Sizse onu tavsiye etmiştiniz. Neyse, her koşulda akşamleyin daha ayrıntılı açıklayacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hizmetinizdeyim ve bilimun. Hamish, benim ufaklık bir haftadır rahatsız ve her gün gitgide kötüleşiyor. Diş çıkartıyor, dişler ağzını acıtıyor. Karım da hiç başından ayrılmıyor ve üzülüyor. Zavallıcık. Geliniz. Gerçekten bizi mutlu edeceksiniz aziz dostum. Ivan Petrovichten Petrov Ivaniche. Sevgili bay, Petrov Ivanic. Mektubunuzu dün aldım. Okudum ve şaşakaldım. Tanrı bilir nerelerde aramışsınız beni. Ama ben hep evdeydim. Saat 10'a kadar Ivan İvaniç Tolokonov'u bekledim. Sonra arabayı hazırlattım. Karımı aldım. Yola koyulduk ve saat 7.30 gibi size geldik. Siz evde yoktunuz. Bizi eşiniz karşıladı. Sizi saat 11'e dek bekledik. Daha fazla bekleyemezdik. Karımı aldım, vedalaştık, arabaya bindik. Onu eve bıraktım. Ben de orada... Sizinle karşılaşacağımı umarak Perepalkinlere gittim ama yine hesap tutmadı. Eve döndüm. Bütün gece kaygıdan uyuyamadım. Sabahleyin üç kez size geldim. Saat 9'da, 10'da ve 11'de üç kez araba tutarak masraf ettim ve siz beni yine ortada bırakmış oldunuz. Mektubunuzu okurken hayrete düştüm. Yevgeni Nikolayevç'ten bahsetmişsiniz. Onunla konuşmamı rica etmişsiniz ve neden olduğunu belirtmemişsiniz. Dikkatli olmanızı takdir ediyorum. Ama kağıttan kağıda fark vardır. Ve ben önemli kağıtları bir gudi yapsın diye karıma vermiyorum. Ayrıca bana bütün bunları ne düşünerek yazmış olabildiğinizi de anlamıyorum. Yani eğer bir şeyler olmuşsa neden ben bu işe karışayım? Ben burnumu her yere sokmam. Siz bunu reddedebilirsiniz. Benim size kısaca kesin bir şekilde açıklamam gerektiğini anlıyorum. Bunun da vakti gelecek. Ama sıkıntıdayım ve koşulları göz ardı etmemeniz için ne yapmak gerektiğini bilmiyorum. Yol yakın ama masraf oluyor. Bir yandan da karımsızlanıyor. Son moda kadife kukuletalardan istiyor. Yevgeni Nikolaeyeviç konusunda hemen şuna dikkat edeyim. Dün Pavel Sevyonich Perepalkin'de bulunduğum sırada hiç vakit kaybetmeden ciddi bir soruşturma yürüttüm. Yaroslav eyaletinde onun kendisine ait 500 canı var. Dinesinden de Moskova yakınlarında 300 can almayı umuyor. Parası ne kadar bilemiyorum ama bunu siz daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Sonuçta bana bir görüşme yeri belirtmenizi rica ediyorum. Dün Ivan Andreiç ile karşılaşmışsınız ve onun size benim karımla birlikte Alexander Tiyatrosu'nda olduğumu söylediğini yazıyorsunuz. Bense size onun yalan söylediğini, üstelik ona böyle işlerde güvenilmeyeceğini, daha 3 gün önce kendi hinesinden 800 rublelik banknot yürüttüğünü yazıyorum. Ben de hizmetinizdeyim. Hamiş, karım hamile. Bu yüzden ürkek ve ara sıra melankolik bir havaya bürünüyor. Tiyatroda da genellikle alkış sesleri ve makinelerin çıkardığı yapay sesler oluyor. Bu yüzden yani karımı rahatsız etmekten çekindiğim için tiyatroya götürmüyorum onu. Kendim de tiyatroya uzun zamandır gitmiyorum. Petrov Ivanich'ten Ivan Petrovic'e. Kıymetli dostum Ivan Petrovic. Suçluyum, suçluyum. Binlerce kez suçluyum ama hemen açıklayacağım. Dün saat 6'da her seferinde olduğu gibi kalbimizin derinlerinden gelen bir duyguyla siz andığımız sırada Stepan Alekseyiç amcanımızdan halamızın rahatsız olduğunu bildiren bir haberci geldi. Karımı ürkütmekten korkarak ona tek kelime etmedim. Başka bir işi bahane ederek halamın evine gittim. Gittiğimde halamı yarı ölü bir halde buldum. Saat 5'e doğru ona iki yıldır üçüncü kez olan bir hal geldi. Evdeki doktor Karl Fedorich bir geceden fazla yaşayamayacağını söyledi. Bir düşünün halimi aziz dostum. Bütün gece ayaktaydım. Acı içinde uğraşıp durdum. Sonunda sabahleyin bedensel ve ruhsal olarak iyice tükenmiş bir halde güçten kesilip oradaki divana uzandım ve beni vaktinde uyandırmaları gerektiğini söylemeyi unutarak 12 12.30'a dek uyuyakaldım. Halam daha iyi oldu. Karıma gittim. O zavallı da beni beklerken korkudan ölmüş. Bir iki lokma bir şeyler yedim, bebeği kucakladım. Karımı sakinleştirdim ve size doğru yola çıktım. Siz evde yoktunuz. Siz de Yevgen'i Nikola ile karşılaştım. Eve döndüm. Kalemi aldım ve şimdi size yazıyorum. Homurdanıp kızmayın bana. Vurup masum başımı boynumdan ayırın ama iyi yürekliliğinizi kaybetmeyin. Eşinizden akşamleyin Slavyonalarda olacağınızı öğrendim. Mutlaka orada olacağım. Sabırsızlıkla bekleyeceğim sizi. Şimdi hizmetinizde olmaktan. Hamish. Ufaklık bizi tam bir umutsuzluğa gömdü. Karl Fedorich ona yazdı. İnliyor. Dün kimseyi tanımıyordu. Bugünse herkesi hatırlamaya başladı ve sayıp durdu. Baba. Anne, bu diye. Karım sabahtan beri ağlıyor. Ivan Petrovic'den Petrov İvaniç'e. Sevgili bayım Petrov İvaniç. Size sizden, sizin odanızda, sizin masanızda yazıyorum. Ama kalemi elime almadan önce sizi tamı tamına iki buçuk saat bekledim. Şimdi izin verin size doğrudan şunu söyleyeyim. Petrov İvaniç. Benim samimi düşüncem bütün bunların ucuz numaralar olduğu yolunda. Sizin son mektubunuzdan Slavyonlarda beklediğiniz... Beni oraya çağırdığınız sonucunu çıkardım. Fakat 5 saattir oturuyorum, siz gelmediniz. Neyim ben? Gülünç birimi. Neyim size göre? Ne olabilirim? Kusura bakmayın sevgili bay. Sabahleyin sizdeydim. Sizi bulmayı umuyordum. İnsanları uygun bir vakitte evlerinde bulabilecekken, Tanrı bilir nerelerde arayan o bir takım düzenmaz şahısların durumuna düşmemeyi umuyordum. Ama evde ruhunuz bile yoktu. Şimdi size bütün tatsız gerçeği söylemekten beni neyin alıkoyacağını bilemiyorum. Sadece sizi artık malum nedenlerle sözünden caymış olan kişilerden biri olarak gördüğümü söylemem gerekiyor. Ve ancak şimdi bütün olayı düşünürken sizin kurnaz aklınızın yaklaşımına kesin olarak hayret ettiğimi itiraf etmekten kendimi alıkoyamayacağım. Daha en başından beri kötü niyetinizi sergilediğinizi ancak şimdi görüyorum. Benim bu varsayımımın kanıtı da sizin geçen hafta, Neredeyse kabul edilemez bir şekilde, üzerinde benim adresimi taşıyan, içinde oldukça karanlık ve biçimsiz bir şekilde, çok iyi bildiğiniz, sorununuzla ilgili koşulları sergilediğiniz mektuba el koymuş olmanızdır. Belgelerden korkuyorsunuz, onları yok ediyorsunuz. Ama beni aptal yerine koymayı kesin. Çünkü aptal yerine koyulmama izin vermeyeceğim. Şu vakte dek kimse bana bunu yapamadı ve bundan sonra da bu durum değişmeyecek. Gözümü açtım, benim mantığımı bozuyorsunuz. Yevgeni Nikolayevich hakkında aklımı bulandırıyorsunuz ve ben bu ayın 7'si tarihli şu vaktedek içinden çıkamadığım mektubunuzla anlaşmak için sizi aranırken siz bana yalan suçlamalarda bulunuyor, kendinizi aklıyorsunuz sevgili bayım. Bütün bunları fark edemeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Çeşitli kişilerin tavsiyesine bağlı olarak sizin çok iyi bildiğiniz koşullardan dolayı beni ödüllendirmeyi vaat ediyorsunuz. Bu arada nasıl olduğunu bilinmez bir şekilde öyle bir ayarlıyorsunuz ki Benden hatırı sayılır miktarda parayı daha bir hafta kadar önce senet vermeden alıyorsunuz. Şimdi ise paraları almış saklanıyorsunuz. Üstelik benden kaçarken Yevgen'e Nikolaevic'i öne sürüyorsunuz. Belki de benim yakında Simbirsk'e gidecek olduğumu hesaplıyor ve sonuçta sizin de başa çıkamayacağımı düşünüyorsunuz. Ama size ciddiyetle bildiriyorum ve şerefsiz veriyorum ki bunun için iki ay daha Petersburg'da yaşamam gerekse bile bu işimi sonuçlandıracağım, amacıma ulaşacağım. Ve sizi yakalayacağım. Biz sonuca hemen de varabiliriz. Sonuçta size söylüyorum. Eğer bugün bana önce mektupla sonra şahsen bizzat açıklama yapmaz, mektubunuzda başlangıçta aramızda belirlenen koşulların hepsini sıralamaz ve Yevgeni Nikolaevich ile ilgili düşüncelerinizi açıklamazsanız sizin çok rahatsız olmanıza ve hatta bana cephe almanıza yol açacak bazı önlemler alacağım. Petrov İvaniş'ten Ivan Petroviç'e, 11 Kasım Sevgili, saygıdeğer dostum Ivan Petrovich, mektubunuz beni ruhumun en derin yerlerine dek yakıp kül etti. Ve değerli ama haksız dostum, sizin için en iyi dileklerle dolu birine karşı böyle davranmış olmaktan utanç duymalısınız. Telaş etmek, olup biteni açıklamamak ve sonunda beni böyle hakaretinizle, kuşkularla gücendirmek. Ama hemen sizin suçlamalarınıza yanıt vereceğim. Beni dün akşam yakalayamadınız Ivan Petrovich. Çünkü birden ve hiç beklenmedik bir şekilde ölmek üzere olan birinin başucuna çağrıldım. Effimia, Nikolavna teyze, dün akşam öğleden sonra saat 11'de vefat etti. Akrabaların ortak kararıyla ben, bütün o üzücü ve yürek yakan törenleri düzenlemek üzere memur edildim. Olaylar öyle gelişti ki, sizi bu sabah göremediğim gibi birkaç satır mektupla da haber veremedim. Aramızda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı iştenlikle üzüntü duyuyorum. Şaka yollu ve laf arasında... Yevgeni Nikolayevich için söylediğim sözleri kesinlikle tam tersi bir şekilde anlamışsınız. Olayın tamamına beni derinden inciten bir anlam yüklemişsiniz. Parayı hatırlatıyor ve bununla ilgili huzursuzluğunuzu dile getiriyorsunuz. Mecburen bütün arzu ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırım. Tabii burada laf arasında size bu paranın 330 gümüş rublenin sizden geçen hafta belli koşullarda alındığını, borç olarak alınmadığını hatırlatmadan da edemeyeceğim sonuçta kesinlikle bir yazışma olmalıydı. Sizin mektubunuzda sergilenen diğer noktaları açıklamaya tenezzül etmeyeceğim. Bunun bir yanlış anlamı olduğunu görüyorum. Burada sizin her zamanki aceleci, ateşli ve samimi ruh halinizi görüyorum. Sizin iyi yürekli ve açık karakterinizin kalbinizde kuşkuya yer vermediğini ve sonuçta bana ilk el uzatanın siz olduğunu biliyorum. Yanılıyorsunuz Ivan Petrovich, çok yanılıyorsunuz. Mektubunuz beni derinden yaralamış olsa da ben hemen hatta bugün Size suçluyla birlikte gelmeye hazırdım ama dün yaşadıklarımdan sonra tam anlamıyla ceset gibiyim ve ayaklarımın üzerinde zar zor duruyorum. Bu da yetmiyormuş gibi karım yatağa düştü, ciddi bir hastalık olmasından kaygılanıyorum. Ufaklığa gelince o Tanrı'ya şükür daha iyi ama kalemi bırakıyorum, işler çağırıyor, üstüme yığıldılar. Affedin, eşsiz dostum ve hizmetinizdeyim. Ivan Petrovic'den Petrov İvaniç'e 14 Kasım Sevgili efendim Petrov İvaniç, 3 gün bekledim. Bu 3 günü verimli geçirmeye çalıştım. Bu arada kibarlık ve terbiyenin her insanın en önde gelen özellikleri olduğunu hissederek, bu ayın onunun tarihini taşıyan son mektubumdan bu yana size karşı ne bir söz söyledim, ne bir eylemde bulundum. Kısmen size teyzenize karşı Hristiyanlık vazifenizi sakince yerinize getirmenize izin vermek için, kısmen de bilinen konuyla ilgili bazı değerlendirme ve araştırmalar yapmak için zamana ihtiyaç olması nedeniyle. Şimdi ise sizinle kesin ve nihai olarak anlaşmaya çalışıyorum. Size açık bir şekilde ve ciddiyetle ilk iki mektubunuzu aldıktan sonra sizin benim ne istediğimi anlamadığınızı düşündüğümü bildireyim. İşte bu yüzden sizinle görüşmeye ve yüz yüze açıklamaya çalıştım. Kalemden korktum ve kağıt üzerinde düşüncelerimi ifade yöntemimin yetersizliği yüzünden kendimi suçladım. Bildiğiniz gibi boş süpbeliklerden uzak dururum. Çünkü Acı tecrübelerle genellikle dış görünümün yalıntıcı olduğunu ve çiçeklerin altında çoğu zaman yılanların saklandığını öğrendim. Ama siz beni anladınız, bana gerektiği gibi yanıt vermediniz. Çünkü ruhunuzun ihanetiyle daha baştan şeref sözünüzü ve aramızda var olan dostane ilişkileri bozmaya karar vermiştiniz. Aslında siz bunu bana karşı hiç beklemediğim ve şu ana kadar inanmak istemediğim bu iğrenç davranışlarınızla benim çıkarlarım açısından zararlı olan bu davranışlarınızla belli etmiştiniz. Çünkü tanışmamızın daha en başında zekice tavırlarınız, incelikli hitap tarzınız, eylemleriniz ve sizinle sohbet ettikçe elde ettiğim yararlar yüzünden sizin gerçek bir dost, ahbap ve iyiliğimi isteyen biri olduğunuzu sanmıştım. Şimdi ise açık bir şekilde tatlı ve pırıl pırıl görünümlerin altında kalplerinde zehir barındıran akıllarını kısa süreli entrika ve Kabul edilmez yalanlar için çalıştıran, bu yüzden de kalem ve kağıttan korkan, bunun yerine hünerlerini yakınları ve vatanları için değil, bir takım iş ve koşullar nedeniyle onlara başvurmuş olan kişilerin aklını bulandırmak ve uyutmak için kullanan birçok kimsenin var olduğunu açık bir şekilde kavradım. Sizin ihanetiniz, sevgili bayım. Benim açımdan aşağıdakilere bakarak açıkça görülmektedir. Birincisi, sevgili bayım. Size mektubumda açık ve belirgin ifadelerle durumumu tasvir ettiğim ve bu arada size ilk mektubumda bir takım ifade ve tavırlarınız üzerinde özellikle de Yevgen'i ile ilgili olanlar üzerinde düşünmek isteyip istemediğinizi sorduğum zaman daha çok susmaya çalıştınız ve beni kuşku ve tereddütlerle sarsarak olaydan yakanızı sıyırdınız. Sonra başıma terbiyeli bir şekilde anmanın mümkün olmadığı bir takım işler getirdikten sonra hayal kırıklığına uğradığınızı yazdınız bana. Bunu nasıl adlandırmak uygun olur sevgili bayım? Sonra benim için her dakika değerli hale gelmişken ve beni bütün kentte peşinizden koşturmaya mecbur bırakmışken dostluk kisvesi altında bana içinde konu hakkında kasten tek kelime etmediğiniz tümüyle bambaşka şeylerden söz ettiğiniz mektuplar yazdınız. Her koşulda saygı duyduğum eşinizin hastalıkları, bebeğinizi neyle beslediğiniz ve dişinin hangi koşullarda çıktığı gibi ayrıntıları yazıp durdunuz. Bunları her mektupta benim için sıradan bir hakaret olacak sıklıkta hatırlattınız. Kuşkusuz bir babanın yavrusunun çektiği acılardan dolayı ruhunun dağlandığını kabul ederim. Ama bunu çok daha başka, daha zorunlu ve ilginç konular varken anmak da neyin nesi. Sustum ve sabrettim. Şimdi ise yeterince zaman geçtiğine göre açıklamam gerekiyordu. Sonunda beni bir hain gibi sahte randevularla defalarca kandırmanız, beni sizin soytarınız, eğlenceniz kıldı anlaşılan. Ama benim buna niyetim yok. Sonra beni peş peşe evinize davet edip ile aldattınız. Bana can çekişen, saat beşte can veren teyzenize çağrıldığınızı bildirdiniz. Örneğin tam bir kesinlikle bana ne mutlu ki sevgili bayım bu üç gün içinde biraz bilgi toplamış ve teyzenizin bir önceki gün saat sekizde gece yarısına doğru can verdiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bunun ışığında sizin başka kimseleri kandırmak için akrabalarınızın kutsiyetini bile bozabildiğinizi anlıyorum. Sonuçta son mektubunuzda akrabanızın ölümünden sanki tam da ben bilinen nedenlerle sizinle görüşmek için evinize geldiğim sırada olmuş gibi bahsediyorsunuz. Ama burada hikaye ve hesaplarınızın rezaleti her türlü olasılığı aşıyor. Çünkü ne mutlu ki şans eseri bazı güvenilir kaynaklara başvurdum ve tam zamanında teyzenizin vefatıyla ilgili olarak mektubunuzda imansızca belirttiğiniz vakitten neredeyse tam bir gün önce öldüğünü öğrendim sizin ihanetinizi anlamamı sağlayan işaretleri sıralayacak olsam sonu gelmez. Tarafsız bir gözlemci açısından her mektubunuzda beni samimi bir dost saymanız ve kanımca benim vicdanımı uykuya yatırmaktan başka bir amacı olmayan iyi adlarla adlandırmanız bile yeter. Şimdi bana göre en büyük yalan ve ihanetinize geçiyorum. Yani son zamanlarda ortak ilgi noktamızı oluşturan her konuda ebedi suskunluğunuza, benim için karanlık ve anlaşılmaz da olsa sizin, karşılıklı koşullar ve anlaşmalarla benim ortağınız olarak makbuz almadan ortaya koyduğum 350 gümüş rubleye barbarca zorla el koymanız konusundaki suskunluğunuza, son olarak ortak tanıdığımız Yevgen'i Nikolaevic'e attığınız iğrenç iftiraya, artık açık bir şekilde sizin bana, onun deyim yerindeyse keçi gibi ne sütü, ne yünü olduğunu, ne o, ne bu, ne balık, ne et olduğunu kanıtlamak istediğinizi bu ayın 6'sı tarihli mektubunuzda onu kusurlu gösterdiğinizi anlıyorum. Bense Yevgen'i Nikolayoviçi kibar ve iyi huylu bir genç olarak tanıyorum. Bence yeryüzünde saygı görecek, bulacak, bunu da hak edecektir. Hatta sizin her akşam bu iki hafta boyunca cebinize birkaç onluk, bazen de yüzlük gümüş ruble koyup Yevgen'i Nikolayeviçi kumara götürdüğünüzü de biliyorum. Şimdi de bunları reddediyorsunuz ve bana çabalarımdan dolayı teşekkür etmek bir yana Kesin olarak bana ait olan paraları sahipleniyor, önce beni ortağınız olarak kandırıyor, sonra benim payıma ait karları da iç ediyorsunuz. Şimdi de kanunsuz bir şekilde benim ve Yevgen'e Nikolaev için paralarımızı sahiplendikten sonra binbir bir çabayla sizin evinize getirdiğim kişiyi bile benim gözümde kara çalan iftiranız için kullanarak bana teşekkür etmeye kalkışıyorsunuz. Oysa dostların anlattığına göre bu vakte dek siz onunla sarmaş dolaşmışsınız, onunla bir öpüşmediğiniz kalmış. Ve biricik dostunuz için dünyayı verilmişsiniz. Fakat yeryüzünde sizin beslediğiniz niyetleri ve dostane, sevecen yaklaşımlarınızın ne anlama geldiğini anlamamak aptallık olur. Ben bunların yalan olduğunu, hainlik olduğunu, terbiyenin ve insan hakkının göz ardı edilmesi, imansızlık ve her açıdan rezillik olduğunu söylüyorum. Kendimi de buna örnek ve kanıt olarak sunuyorum. Ben sizi nasıl incittim ve neden bana karşı böyle tanrısız bir davranışta bulundunuz? Mektuba son veriyorum. Söyleyeceğimi söyledim. Şimdi bitiriyorum. Eğer siz sevgili bayım mektubumu aldıktan sonra en kısa sürede birincisi benim size verdiğim toplam 350 gümüş rubleyi geri vermezseniz ve ikincisi sizin vaat ettiğiniz üzere vermeniz gereken karı vermezseniz o zaman her yola başvuracağım. Sizi zorlamak için gerekirse önce kaba kuvvete sonra yasaların korumasına başvuracağım ve son olarak size uyarıyorum. Çalışanlarınızın ve yakınlarınızın elindeki bir takım kanıtlar sizin bütün dünyanın gözünde adınızı lekeleyebilir, silebilir. Petrov İvanç'ten Ivan Petrovic'e 15 Kasım Ivan Petrovic, sizin köylüce yazılmış ve aynı zamanda tuhaf olan mektubunuzu aldığımda önce paramparça etmek istedim ama nadir bir şey olduğundan sakladım. Yine de yaşadığımız anlaşmazlık ve tatsızlıklar için yürekten üzgünüm. Size yanıt vermek istemiyordum fakat mecbur kalıyorum. Aslında bu satırlarla size sizi herhangi bir şekilde evimde görmenin benim için de karım için de çok tatsız olacağını bildirmeyi gerekli gördüm. Karımın sağlığı pek yerinde değil ve katran kokusu ona zarar veriyor. Karım eşinize bizde kalmış olan Menhali Don Quate kitabını teşekkürleriyle gönderiyor. Sizinle son görüşmemizde tarafınızdan unutulduğunu söylenen galoşlarınıza gelince üzülerek onu hiçbir yerde bulamadığımızı bildiriyorum. Onları arayacaklar, bulamazlarsa o zaman size... Yenisini alacağım. Bu arada ben de hizmetinizden şeref duyarım. Kasım ayının 16'sında Petrov İvaniç şehir postasından onun adına gönderilmiş iki mektup aldı. İlk zarfı açtı ve soluk pembe bir kağıda, alengirli bir şekilde yazılmış kısa bir mektup çıkardı. Karısının el yazısı. 2 Kasım günü. Yevgeni Nikolaevç'e yazılmış. Zarfta başka bir şey yoktu. Petrov İvaniç okudu. Sevgili Öcin, dün bir şey olmadı. Kocam bütün gece evdeydi. ''Yarın 11'e doğru gel. 11 buçukta kocam Tısarko'ya gidecek ve gece yarısı dönecek. Bütün gece esip üfürdüm. Haberleri ve yazışmaları gönderdiğin için sağ ol. Tam bir kağıt yığını. Gerçekten hepsini o mu yazdı? Doğrusu üslup sahibi biriymiş. Teşekkürler. Beni sevdiğini görüyorum. Dün için üzülme ve yarına bak. Tanrı seninle olsun.'' Petrov İvaniç ikinci mektubu açtı. ''Petrov İvaniç, ayaklarım siz yokken evinize hiç gitmedi.'' Boş yere kağıt kirletmişsiniz. Gelecek hafta Simbirsk'e gidiyorum. Değerli misafiriniz ve sevgili dostunuz Yevgene Nikolayevic sizin olsun. Başarılar dilerim. Galoşlar için kaygılanmayın. Kasım'ın 17'sinde Ivan Petrovich şehir postasından onun adına gelen iki mektup aldı. İlk zarfı açıp kağıda özensizce telaşla çıkardı. Karısının el yazısı. 4 Ağustos'ta Yevgene Nikolayevic'e yazılmış. Zarfta başka bir şey yoktu. İvan Petrovich okudu. Elveda. Elveda Yevgeni Nikolaevich. Tanrı seni bunun için ödüllendirsin. Mutlu olun. Ama benim payıma vahşet kaldı. Korkunç. Sizin istediğiniz oldu. Eğer teyzem olmasaydı size inanacaktım. Ne bana ne teyzeme gülün. Yarın bizi taşlandırıyor. Teyzem iyi bir insan bulmuş olmaktan mutlu ve beni çeyizsiz evlendiriyor. Adamla ilk kez bugün karşı karşıya geldim. İyi biri gibi görünüyor. Bana acele ettiriyorlar. Elveda. Elveda güvercinim. Bir gün beni hatırlayın, sizi hiç unutmayacağım. Elveda. Bu sonuncuyu da ilki gibi yazdım. Hatırlıyor musunuz? İkinci mektupta şunlar vardı: Ivan Petrovich, yarın yeni galoşları alacaksınız. Başkasının cebinden bir şey almaya hiç alışık değilim. Ayrıca sokaktan gelip geçenin bıraktığı artıkları toplamayı da sevmem. Yevgeni Nikolayevich gündüzleri Simbiska e gidiyor. Yol arkadaşlarınız için ricada bulunmamı istedi. Benden. Kabul eder miydiniz? Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimler açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.